Ali İmran Suresi, Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla, Elif, Lam, Mim, Allah ki ondan başka ilah yoktur, diridir, hayatı elinde tutandır. O, sana kitabı, önceki kitapları doğrulayıcı olarak bir amaç ile indirmiştir. Daha önce insanlara doğru yolu göstermek için Tevrat'ı ve İncil'i de indirmişti. Furkan'ı, yani doğruyu yanlıştan ayıran Kur'an'ı da o indirmiştir. Şüphesiz ki Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah güçlüdür, intikam sahibidir. Şüphesiz ki yerde de gökte de hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Rahimlerde sizi dilediği gibi şekillendiren O'dur. Ondan başka ilah yoktur, üslüdür doğru hüküm verendir. Sana kitabı indiren O'dur. Onun bazı ayetleri muhkem yani açık anlamlıdır ki, Bunlar kitabın anasıdır, esasıdır. Diğerleri de müteşabih, yani benzeşen anlamlılardır. Kalplerinde eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve onu arzularına göre yorumlamak için, ondaki müteşabih ayetlerin peşine düşerler. Oysa onun asıl yorumunu Allah'tan başkası bilemez. İlimde derinlik sahibi olanlar ise, ona inandık, hepsi Rabbimizin katındandır derler. Derin akıl sahiplerinden başkası, Gerçeği hatırlamaz. Onlar şöyle dua ederler. Rabbimiz bizi doğru yola ulaştırdıktan sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından merhamet ver. Şüphesiz ki bolca veren yalnızca sensin. Rabbimiz kendisinde şüphe olmayan bir günde insanları mutlaka toplayacak olan sensin. Şüphesiz ki Allah sözünden dönmez. Muhakkak ki kafir olanların malları da çocukları da Allah'a karşı onlara hiçbir şeyde Asla yarar sağlamayacaktır. İşte onlar, evet onlar cehennemin yakıtıdır. Bunların durumu tıpkı Firavun'un inanç ailesi ve onlardan öncekilerin durumu gibidir. Onlar ayetlerimizi yalanlamışlardı. Allah da günahları sebebiyle onları yakalamıştı. Allah azabı şiddetli olandır. Kafir olanlara de ki yakında yenileceksiniz ve mahşerde ise cehenneme sürükleneceksiniz. Ne kötü bir yataktır orası. Bedir'de karşı karşıya gelen şu iki grupta sizin için elbette bir ibret vardır. Biri Allah yolunda savaşan bir grup, diğeri ise onları apaçık bir şekilde kendilerinin iki katı gören kafir bir grup. Allah dilediğini, layık olanı, yardımı ile destekler. Şüphesiz ki görenler için bunda ibret vardır. Kadınlara, çocuklara, yığınla altın ve gümüşe, nişanlı atlara bilen hayvanlara ve ekinlere karşı aşırı düşkünlük o insanlara çekici görünür. Bunlar dünya hayatının geçimlikleridir. Oysa varılacak güzel yer yalnızca Allah'ın katındadır. De ki bunlardan hayırlısını size bildireyim mi? Takvalı olanlar için Rablerinin katında, altlarından ırmaklar akan, içlerinde ebedi kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve Allah'ın rızası vardır. Allah, kullarını görendir. Onlar Rabbimiz şüphesiz ki biz iman ettik. Bizim için günahlarımızı bağışla, bizi ateş azabından koru diye dua ederler. Onlar sabredenler, dürüst olanlar, Allah'a boyun eğenler, infak edenler ve seher vakitlerinde bağışlanma dileyenlerdir. Allah melekleri ve adaleti gözeten ilim sahipleri şahittir ki ondan başka ilah yoktur. Evet, Ondan başka ilah yoktur, güçlüdür, doğru hüküm verendir. Şü şüphesiz ki Allah katında din İslam'dır. Kitap verilenler ancak kendilerine bilgi geldikten sonra aralarındaki kıskançlık yüzünden ayrılığa düşmüşlerdi. Kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse bilsin ki şüphesiz ki Allah hesabı hızlı olandır. Seninle tartışırlarsa de ki ben kendimi bana uyanlarla birlikte Allah'a teslim ettim. Kitap ehline ve ümmilere de, de ki siz de Allah'a teslim oldunuz mu? Teslim olurlarsa doğru yolu bulmuş olurlar. Yüz çevirirlerse sana düşen görev sadece mesajı ulaştırmaktır. Allah kullarını görendir. Şüphesiz ki Allah'ın ayetlerini inkar edenler, haksız yere peygamberleri öldürenler ve insanlara adaleti emredenleri öldürenler var ya, onlara elem verici bir azabı müjdele. İşte onlar dünyada da ahirette de işleri boşa gidenlerdir. Onların hiçbir yardımcısı da yoktur. Kitaptan kendilerine bir pay verilenleri yani kitap ehlini görmedin mi? Aralarında hükmetmesi için Allah'ın kitabına çağrılıyorlar da sonra işlerinden bir grup dönüp yüz çeviriyor. Gerekçeleri ise onların sadece sayılı günlerde bize ateş dokunacaktır demeleriydi. Uydurdukları şeyler... Dinleri hakkında kendilerini aldatmıştı Kazandıkları şeylerin haksızlığa uğratılmadan Herkese tas tamam ödeneceği Kendisinde şüphe olmayan bir gün için Onları toplayacağımız zaman Halleri nasıl olacak De ki Ey mülkün yani otoritenin gerçek sahibi olan Allah'ım Sen dilediğine mülk verirsin Ve dilediğinden mülkü geri alırsın Dilediğini yükseltirsin Dilediğini de alçaltırsın bütün iyilik yalnızca senin elindedir. Şüphesiz ki sen her şeye gücü yetensin. Geceyi gündüzün içine koyuyorsun, gündüzü de gecenin içine koyuyorsun. Ölüden diriyi çıkarıyorsun, diriden de ölüyü çıkarıyorsun. Dilediğine de hesapsız rızık veriyorsun. Müminler, müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmesin. Kim bunu yaparsa artık onun Allah nezdinde hiçbir değeri yoktur. Ancak onlardan... Yani kafirlerden gelebilecek bir tehlikeden korunmanız başkadır. Allah kendisine karşı gelmekten sizi sakındırıyor. Dönüş yalnızca Allah'adır. De ki, kalplerinizdekileri gizleseniz de açığa vursanız da Allah onu bilir. Göklerde ve yerde olanları da bilir. Allah her şeye gücü yetendir. Herkesin iyilik olarak yaptıklarını da kötülük olarak yaptıklarını da karşısında hazır bulacağı o günde insan, İşlediği kötülükleri ile kendisi arasında Uzun bir mesafe bulunmasını içtenlikle dileyecektir Allah kendisine karşı gelmekten sizi sakındırıyor Allah kullara çok şefkatlidir De ki Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve sizin için günahlarınızı bağışlasın Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir De ki Allah'a ve elçiye itaat edin Yüz çevirirseniz bilin ki Allah kafirleri sevmez. Şüphesiz ki Allah, Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesi ile İbran ailesini alemlere yani diğer insanlara seçmiştir. Bunlar birbirlerinden gelme nesillerdir. Allah duyandır, bilendir. İmran'ın hanımı şöyle demişti. Rabbim, karnımdakini özgür olarak sana adadım. Bunu benden kabul et. Şüphesiz ki yalnızca sen duyansın, Bilesin. Onu doğurunca Allah onun ne doğurduğunu çok iyi bilirken şöyle demişti. Rabbim ben onu kız olarak doğurdum. Erkek kız gibi değildir. Ona Meryem adını verdim. Onu ve soyunu kovulmuş şeytandan koruman için sana sığınıyorum. Rabbi onu yani annenin duasını güzel bir şekilde kabul etmişti. Meryem'i güzel bir bitki olarak yetiştirmiş ve Zekeriya'yı da onun bakımıyla görevlendirmişti. Zekeriya mabette onun yanına her girişinde orada bir rızık bulurdu. Zekeriya, ey Meryem bu sana nereden geliyor dediğinde o da bu Allah katındandır demişti. Şüphesiz ki Allah dilediğine, layık olana hesapsız rızık verir. Zekeriya orada Rabbine dua etmiş ve şöyle demişti. Rabbim bana tarafından hayırlı bir nesil ver. Şüphesiz ki sen duayı duyansın. O, mabette namaz kılarken melekler ona şöyle seslenmişlerdi. Allah sana kendisi tarafından gelen bir sözü doğrulayıcı, efendi, onurlu ve iyilerden bir peygamber olarak Yahya'yı müjdeliyor. Zekeriya şöyle demişti. Rabbim, yaşlılık bana gelip çattığına, hanımım da kısır olduğuna göre benim bir oğlum nasıl olabilir ki? Melekler şöyle demişti. Öyle. Ama Allah dilediğini yapar. Zekeriya, Rabbim bu konuda bana bir delil ver demişti. Melek, senin delilin işaret etmen dışında insanlarla üç gün konuşamamandır demişti. Rabbini çok an, akşam sabah onu tesbih et, onu yücelt. Hani melekler şöyle demişlerdi, ey Meryem şüphesiz ki Allah seni seçti, seni tertemiz yaptı, yarattı. Ve seni alemlerin kadınlarının üzerine seçti Ey Meryem Rabbine gönülden itaat et Secde et Rükû edenlerle birlikte rükû et Bunlar sana vahyetmekte olduğumuz gayb haberlerindendir İşlerinden hangisi Meryem'i himayesine alacak diye Kur'a çekmek için kalemlerini atarlarken sen yanlarında değildin Onlar bu konuda çekişirken de sen yanlarında değildin Hani melekler şöyle demişlerdi Ey Meryem Şüphesiz ki Allah sana kendisinden bir kelimeyi müjdeliyor ki, adı Mesih yani Meryem oğlu İsa'dır. Dünyada da ahirette de itibarlıdır ve Allah'a yakın kılınanlardandır. O beşikte de yetişkinliğinde de insanlara konuşacak ve iyilerden olacaktır. Meryem, Rabbim bana hiçbir insan dokunmamışken nasıl bir çocuğum olabilir ki demiş. Melekler ise şöyle cevap vermişlerdi. Öyle. Ama Allah dilediğini yaratır. Bir işe hükmettiği zaman ona sadece ol der, o da hemen olmaya başlar. Allah ona kitabı, hikmeti yani doğru hüküm verme yeteneğini, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek. oğullarına bir elçi olarak görevlendirilecek olan İsa şöyle demişti. ''Şüphesiz ki ben size Rabbinizden elbette delil getirmiş olacağım. Şüphesiz ki ben size çamurdan bir kuş şeklinde suret, heykel yapacağım.'' Ona üfleyeceğim o da Allah'ın izniyle kuş olacak Yine Allah'ın izniyle körü ve teni alacalıyı iyileştirecek ölüleri dirilteceğim Evlerinizde ne yiyip ne biriktirdiğinizi size bildireceğim İnananlarsanız şüphesiz ki bunda sizin için bir delil vardır Önümdeki Tevrat'ın aslını doğrulayıcı olarak ve size haram kılınan bazı şeyleri de helal kılmam için gönderildim Size Rabbinizden bir delil getirdim Allah'a karşı takvalı olun ve bana itaat edin. Şüphesiz ki Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. Ona kulluk edin. Doğru yol budur. İsa onlardaki inkarcılığı sezince, Allah'a doğru giden yolda kim bana yardımcı olacak diye sormuş. Havariler de, biz Allah'ın yolunun yolcularıyız. Allah'a iman ettik. Şahit ol ki biz Müslümanlarız demişlerdi. Havariler şöyle devam etmişti. Rabbimiz bize vahiy olarak indirdiklerine inandık ve o elçiye uyduk. Bizi şahitlerle birlikte yaz. Onlar yani Yahudiler tuzak kurdu. Allah da buna karşı tuzak kurdu. Allah tuzak kuranların yani tuzakları boşa çıkaranların en hayırlısıdır. Hani Allah şöyle demişti. Ey İsa şüphesiz ki seni ben vefat ettireceğim, seni bana yani katıma yükselteceğim seni kafir olanlardan arındıracağım ve sana uyanları kafir olanlardan kıyamet gününe kadar üstün kılacağım. Sonunda dönüşünüz sadece banadır ve ayrılığa düştüğünüz şeyler hakkında aranızda ben hüküm vereceğim. Kafir olanlar var ya onlara dünyada da ahirette de şiddetli bir azapla azap edeceğim. Onların hiçbir yardımcısı da yoktur. İman edip iyi işler yapanlara gelince Allah onların ödüllerini tas tamam verecektir. Allah zalimleri sevmez. Bu sana tilavet etmekte olduğumuz ayetlerden ve doğru hükümler içeren hatırlatmalardandır. Allah katında İsa'nın örneği, Adem'in örneği gibidir. Allah onu topraktan yarattı. Sonra ona ol dedi, o da hemen olmaya başladı. Gerçek bilgi Rabbinden gelendir. Sakın şüphe edenlerden olma. Sana bilgi geldikten sonra seninle bu konuda tartışanlara de ki gelin biz ve siz çocuklarımızı ve çocuklarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı çağıralım. Sonra da Allah'ın lanetinin yalancılar üzerine olması için gönülden lanetleşelim. Şüphesiz ki bu İsa hakkındaki gerçek haberlerin ta kendisidir. Allah'tan başka ilah yoktur. Şüphesiz ki Allah, evet o güçlüdür. Doğru hüküm verendir Yüz çevirirlerse şüphesiz ki Allah bozguncuları bilendir Peki ki ey kitap ehli sizinle bizim aramızdaki eşit ortak bir söze gelin Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım Kimimiz kimimizi Allah'ın peşi sıra Rabler edinmeyelim Yüz çevirirlerse kitap ehline şahit olun ki biz Müslümanlarız deyin Ey kitap ehli İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz? Oysa Tevrat ve İncil ondan sonra indirilmiştir. Akıl etmiyor musunuz? İste siz şöyle kişilersiniz. Hakkında bilgi sahibi olduğunuz konuda tartıştınız da, hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığınız konuda niçin tartışıyorsunuz? Allah bilir, siz bilmezsiniz. İbrahim ne Yahudi ne de Hristiyandı. Fakat o Hanif yani Allah'ı birleyen bir Müslümandı. Ve müşriklerden değildi. İnsanların İbrahim'e en yakın olanı ona uyanlar şu peygamber yani Muhammed ve ona iman edenlerdir. Allah müminlerin dostudur. Kitap ehlinden bir kısmı sizi saptırmak istemişlerdi. Oysa onlar sadece kendilerini saptırırlar ve bunun farkına bile varmazlar. Ey kitap ehli gerçeği gördüğünüz halde Allah'ın ayetlerini niçin inkar ediyorsunuz? Ey kitap ehli! Neden gerçeği batılla karıştırıyor ve gerçeği bilerek gizliyorsunuz? Kitap ehlinden bir grup şöyle demişti. Müminlere indirilmiş olana gündüzün önünde yani sabah inanıp sonunda yani akşam inkar edin. Böylece belki onlar dinlerinden dönerler. Sizin dininize uyanlardan başka kimseye de inanmayın. Buna karşılık onlara de ki şüphesiz ki gerçek rehberlik Allah'ın rehberliğidir. Birine size verilerin benzerinin verilmesinden dolayı veya Rabbinizin huzurunda aleyhinize deliller getirecekleri için mi böyle söylüyorsunuz? De ki şüphesiz ki lütuf Allah'ın elindedir. Onu dilediğine layık olana verir. Allah imkanları geniş olandır, bilendir. Allah rahmetini dilediğine layık olana özgü kılar. Allah büyük lütuf sahibidir. Kitap ehlinden öylesi vardı ki, ona yığınla mal emanet etsen onu sana tas tamam geri öder. Onlardan öylesi de vardır ki ona bir diner emanet etsen başına dikilmediğin sürece onu sana geri ödemez. Bunun sebebi ümmilere karşı yaptıklarımızdan dolayı bize hiçbir yol yani sorumluluk yoktur demeleridir. Onlar Allah hakkında bilerek yalan söylüyorlar. Aksine kim sözünü yerine getirir ve takvalı davranırsa, Şüphesiz ki Allah muttakileri yani duyarlı davrananları sever. Allah'a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir değer karşılığında satanlar var ya, onların ahirette hiçbir payı yoktur. Allah kıyamet gününde onlara konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları temize çıkarmayacaktır. Onlar için elem verici bir azap vardır. Şüphesiz ki onlardan yani kitap ehlinden bir grup, Okuduklarını kitaptan sanasınız diye kitabı okurken dillerini eğip bükerler. Oysa o okudukları kitaptan değildir. Söyledikleri Allah katından olmadığı halde o Allah katındandır derler. Allah hakkında bilerek yalan söylerler. Allah'ın kendisine kitap, hikmet yani doğru hüküm verme yeteneği ve peygamberlik vermesinden sonra hiçbir insanın kalkıp diğer insanlara Allah'ın peşi sıra bana kullar olun demesi mümkün değildir. Aksine şöyle derler. Kitabı okuyup öğreterek ve ondan ders yaparak kendini Rabbe adayan kullar olun. Hiçbir peygamber size... Melekleri ve peygamberleri Rabler edinin diye de emretmez. Siz Müslüman olduktan sonra peygamberler size kafirliği emreder mi hiç? Hani Allah peygamberlerden ben size kitap ve hikmet yani doğru hüküm verme yeteneği verdikten sonra beraberinizdekileri onaylayan bir elçi geldiğinde ona mutlaka inanacak ve yardım edeceksiniz diye söz almıştı. Bunu kabul ettiniz mi? Bu ağır sözümü üstlendiniz mi dediğinde kabul ettik demişlerdi. Bunun üzerine Allah birbirinize şahit olun. Ben de sizinle birlikte şahitlik edenlerdenim demişti. Bundan sonra kim dönerse işte onlar yoldan çıkmışların ta kendileridir. Göklerdeki ve yerdekiler ister istemez yalnızca ona teslim olduğu halde onlar yani kitap ehli Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Oysa. Yalnızca ona döndürülecekler Onlara de ki biz Allah'a bize indirilene İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve onların torunlarına indirilene Rableri tarafından Musa'ya, İsa'ya ve diğer peygamberlere indirilenlere inandık Onlardan hiçbir arasında fark gözetmeyiz Biz yalnızca ona yani Allah'a teslim olanlarız kim İslam'dan başka bir din ararsa bilsin ki bu kendisinden asla kabul edilmeyecektir. Ve ahirette o kaybedenlerden olacaktır. İman etmelerinden, elçinin gerçek olduğuna şahit olmalarından ve kendilerine apaçık deliller gelmesinden sonra hala inkar eden bir toplumu Allah nasıl doğru yola ulaştırır ki? Allah zalimler topluluğunu doğru yola ulaştırmaz. İşte onların cezası şüphesiz ki Allah'ın ...meleklerin ve bütün insanların lanetinin onların üzerine olmasıdır. Onlar orada yani lanet içinde ebedi kalıcıdır. Artık ne azapları hafifletilecektir ne de onların yüzlerine bakılacaktır. Ancak bundan sonra tevbe edip kendilerini düzeltenler hariç... ...şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. İmandan sonra inkar edip sonra da inkarda ileri gidenlerin tevbeleri asla kabul edilmez... İşte onlar sapkınların ta kendileridir. Şüphesiz ki inkar edip kafir olarak ölenler var ya, dünya dolusu altını fidye olarak verse bile bu fidye hiçbirinden asla kabul edilmeyecektir. Onlar için elem verici bir azap vardır. Onların yardımcıları da yoktur. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda infak edinceye yani verinceye kadar asla iyiliğe ulaşamazsınız. Şüphesiz ki Allah her neyi infak edip verirseniz, onu bilendir. Tevrat indirilmeden önce İsrail'in yani Yakub'un kendisine haram kıldıkları dışında İsrail oğullarına bütün yiyecekler helaldi. De ki doğruysanız o zaman Tevratı getirip onu okuyun. Bundan sonra kim Allah'a yalan söylerse işte onlar zalimlerin ta kendileridir. De ki Allah doğruyu söylemiştir. Hanif yani Allahı birleyen olarak İbrahim'in milletine dinine uyun. O müşriklerden değildi. Şüphesiz ki insanlar için kurulan ilk ev, yani ilk mabet, alemlere bereket ve hidayet kaynağı olan Bekke'deki Kabe'dir. Onda apaçık deliller, mesela İbrahim'in makamı vardır. Oraya giren güvende olur. Yoluna gücü yetenlerin o evi hac etmesi, Allah'ın insanlar üzerindeki bir hakkıdır. Kim Haccin farz olduğunu inkar ederse, şüphesiz ki Allah'ın bütün alemlerden zengindir hiç kimseye muhtaç değildir de ki ey kitap ehli Allah yaptıklarınıza şahitken Allah'ın ayetlerini niçin inkar ediyorsunuz de ki ey kitap ehli gerçeğe şahit olduğunuz halde onu yani Allah'ın yolunu eğri göstermeye yeltenerek iman edenleri niçin Allah'ın yolundan engelliyorsunuz Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir ey iman edenler Kendilerine kitap verilenlerden bir gruba uyarsanız, imanınızdan sonra sizi kafirliğe döndürürler. Allah'ın ayetleri size tilavet edilirken, yani okunup aktarılırken, elçisi de aranızdayken nasıl inkar edersiniz ki? Kim Allah'a sımsıkı sarılırsa elbette doğru yola ulaştırılmıştır. Ey iman edenler! Allah'a karşı ona yakışır şekilde takvalı olun. Müslümanlar olmanın dışında ölmeyin. Hep birlikte Allah'ın ipine, Kur'an'a sımsıkı sarılın, sakın ayrılmayın. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşmandınız da kalplerinizi birleştirmişti ve onun nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. Ateşten bir çukurun tam kenarındayken oradan da sizi o kurtarmıştı. Allah doğru yolu bulasınız diye ayetlerini size işte böyle açıklıyor. Hayra çağıran, İyiliği emredip kötülükten engelleyen bir ümmet olun. İşte onlar kurtulanların ta kendileridir. Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra ayrılığa düşüp parçalananlar gibi olmayın. İşte onlar için büyük bir azap vardır. O gün bazı yüzler ağarır, bazı yüzler de kararır. Yüzleri kararanlara imanınızdan sonra kafir mi oldunuz, inkar etmenize karşılık azabı tadın denecektir. Yüzleri ağıranlar ise Allah'ın merhametindedir. Onlar orada ebedi kalıcıdır. İşte bunlar Allah'ın sana bir gerçek olarak tilavet etmekte olduğumuz ayetleridir. Allah alemlere yani yarattıklarına haksızlık etmek istemez. Göklerde olanlar da yerde olanlar da yalnızca Allah'a aittir. Bütün işler sadece Allah'a döndürülecektir. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder. Kötülükten engeller ve Allah'a inanıp güvenirsiniz. Kitap ehli de inanıp güvenseydi elbette bu kendileri için hayırlı olurdu. İçlerinden inanıp güvenenler vardır fakat çoğu yoldan çıkmışlardır. Onlar yani kitap ehli size sözlü eziyetten başka hiçbir zarar veremezler. Sizinle savaşsalar size arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra onlara yardım da edilmez. Onlar yani kitap ehli nerede bulunurlarsa bulunsunlar Allah'ın ipine yani onun sözüne ve insanların ipine yani müminlerin sözlerine sığınmanın dışında kendilerine alçaklık damgası vurulmuştur. Onlar Allah'ın gazabına uğramış ve çaresizliğe mahkum edilmiştir. Zira onlar Allah'ın ayetlerini inkar ediyor ve peygamberleri haksız yere öldürüyordu çünkü isyan etmiş ve haddi aşmışlardı. Ancak hepsi aynı değildir. Kitap ehlinden gece saatlerinde secde ederek Allah'ın ayetlerini okuyup aktaran ayakta olan bir topluluk vardır. Onlar Allah'a ve ahiret gününe iman eder, iyiliği emreder, kötülükten engeller ve iyi işlerde yarışırlar. İşte bunlar iyilerdendir. Yaptıkları hiçbir iyilik inkar edilmeyecek, karşılıksız bırakılmayacaktır. Allah muttakileri... Yani duyarlı olanları bilendir. Şüphesiz ki kafir olanların malları da çocukları da Allah'a karşı onlara hiçbir şeyde asla yarar sağlamayacaktır. İşte onlar ateş halkıdır. Onlar orada ebedi kalıcıdır. Bu dünya hayatında yapmakta oldukları harcamaların durumu kendilerine haksız e haksızlık etmiş olan bir toplumun ekinlerini vurup da mahveden kavurucu rüzgarın durumuna benzer. Onlara Allah haksızlık etmedi fakat onlar kendilerine yazık ediyorlar. Ey iman edenler kendi dışınızdakileri sırdaş edinmeyin. Onlar size kötülük etmekten asla geri durmaz. Hep sıkıntıya düşmenizi isterler. Kin ve düşmanlıkları ağızlarından elbette belli olmaktadır. Kalplerinde sakladıkları düşmanlıkları ise daha büyüktür. Akıl ediyorsanız ayetlerimizi elbette size açıkladık. İşte siz şöyle kişilersiniz ki kitabın tamamına inandığınız halde onlar sizi sevmezken siz onları seviyorsunuz. Onlar sizinle karşılaştıklarında inandık derler. Kendi başlarına kaldıklarında da size olan kinlerinden dolayı parmaklarının uçlarını ısırırlar. De ki kininizle kahrolup ölün. Şüphesiz ki Allah kalplerin özünü bilendir. Size bir iyilik dokunsa. Bu onları üzer. Başınıza bir kötülük gelse buna da sevinirler. Sabreder ve takvalı olursanız onların hilesi size hiçbir zarar veremez. Şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını çepeçevre kuşatandır. Hani sen sabah erkenden müminleri savaş mevzilerine yerleştirmek için ailenden ayrılmıştın. Allah duyandır, bilendir. Hani Allah onların yardımcısı iken içinizden iki grup bozulmaya yüz tutmuştu. Müminler yalnızca Allah'a güvensinler. Yemin olsun ki siz güçsüz olduğunuz halde Allah Bedir'de de size yardım etmişti. Öyleyse Allah'a karşı takvalı olun ki şükretmiş olasınız. Hani sen müminlere şöyle diyordun. İndirilen 3000 bin melekle Rabbinizin sizi desteklemesi sizin için yeterli değil midir? Evet siz direnç gösterir ve Allah'a karşı takvalı olursanız o düşmanlarınız Hemen şu anda üzerinize gelseler, Rabbiniz nişanlı 5000 bin melekle sizi destekler. Allah bunu yani meleklerle yardımı size sadece bir müjde olsun ve onunla kalbiniz yatışsın diye yapmıştı. Zafer yalnızca güçlü, doğru hüküm veren Allah katındandır. Allah kafir olanlardan bir kısmının kenarını yani kökünü kessin ve onları perişan etsin de umutsuz olarak geri dönsünler diye size yardım eder O konuda senin yapacağın herhangi bir şey yoktur Allah ya tevbelerini kabul edip onları affeder ya da onlara azap eder şüphesiz ki onlar zalimlerdir göklerde ve yerde ne varsa hepsi yalnızca Allah'a aittir Allah dileyeni laik gördüğünü bağışlar dileyene laik gördüğüne ise azap eder Allah çok bağışlayıcıdır çok merhametlidir. Ey iman edenler kat kat arttırılmış olarak faiz yemeyin. Allah'a karşı takvalı, duyarlı olun. Umulur ki kurtulursunuz. Kafirler için hazırlanmış olacak cehennem ateşinden korunun. Allah'a ve elçiye itaat edin ki merhamete kavuşturulasınız. Rabbinizin bağışlamasına ve muttakiler için hazırlanmış olacak genişliği de gökler ve yer kadar olan cennete koşun. O muttakiler, Bollukta da darlıkta da infak edenler, öfkelerini yutanlar ve insanları affedenlerdir. Allah güzel davrananları sever. Onlar bir çirkinlik yaptıklarında veya kendilerine haksızlık ettiklerinde Allah'ı hatırlayıp günahlarından dolayı hemen bağışlanma dileyenlerdir. Zaten günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki? Onlar işledikleri kötülüklerde bilerek ısrar etmezler. İşte onların ödülü Rableri tarafından bağışlanma ve altlarından ırmaklar akan içinde ebedi kalacakları cennetlerdir. İyi iş yapanların ödülü ne güzeldir. Sizden önce nice milletler hakkında ilahi kanunlar elbette gelip geçmiştir. Onun için yeryüzünde dolaşın. Sonra yalanlayanların sonunun nasıl olduğuna bakın. Bu Kur'an bütün insanlığa bir açıklamadır. Muttakiler için de bir rehber. Yani yol göstermedir ve bir öğüttür. Sakın gevşemeyin, hüzünlenmeyin. İnanıyorsanız siz üstünsünüz. Size Uhud'da bir acı dokunduysa, Bedir'de de o kavme benzer bir acı dokunmuştu. O sıkıntılı günleri insanlar arasında döndürür dururuz. Sonunda Allah iman edenleri bildirip ortaya çıkarır ve aranızdan şahitler edinir. Allah zalimleri sevmez. Bir de böylece Allah iman edenleri arındırır. Kafirleri de helak eder. Yoksa Allah içinizden cihad edenleri yani fedakarlık edenleri ve sabredenleri bildirip ortaya çıkarmadan cennete gireceğinizi mi sandınız? Yemin olsun ki siz onunla karşılaşmadan önce ölümü temenni etmiştiniz. Bakıp dururken onu karşınızda gördünüz. Muhammed sadece bir elçidir. Ondan önce de elçiler elbette geçmiştir. O ölür veya öldürülürse topuklarınız üzerine geriye, Eski denize mi döneceksiniz? Kim böyle iki topuğu üzerinde geri dönerse bilsin ki Allah'a asla zarar veremeyecektir. Allah şükredenleri ileride ödüllendirecektir. Her nefis belirlenmiş bir kitap. Yani ilahi bir yasa gereği yalnızca Allah'ın izniyle ölür. Kim dünya nimetini isterse kendisine ondan veririz. Kim de ahiret sevabını isterse ona da bundan veririz. Biz şükredenleri... İleride ödüllendireceğiz Nice peygamberler vardır ki Beraberlerinde kendilerini Rablerine adayanlar bulunduğu halde Savaşmışlardı Bunlar Allah yolunda başlarına gelenlerden Dolayı gevşeklik göstermemiş Zayıf yani aciz Davranmamış ve düşmanlarına Karşı boyun da eğmemişlerdi Allah işte böyle Sabredenleri sever Onların sözleri sadece şöyle Demekten ibaretti Rabbimiz günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla, ayaklarımızı sabit tut. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Allah da onlara dünya nimetini vermiştir. Ahiret sevabının güzelliğini de vermiş olacaktır. Allah güzel davrananları sever. Ey iman edenler! Kafir olanlara itaat ederseniz, sizi topuklarınız üzere eski dininize döndürürler ve kaybedersiniz. Oysa Allah sizin Mevlanızdır, Efendinizdir. O Yardımcıların en hayırlısıdır. Hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri Allah'a ortak koşmaları sebebiyle kafir olanların kalplerine yakında korku salacağız. Onların barınağı ateştir. Zalimlerin yeri ne kötüdür. Yemin olsun ki siz onun izniyle düşmanlarınızı öldürürken Allah size olan sözünü yerine getirmiştir. Sonunda gevşeklik göstermiştiniz. Allah size sevip istediğiniz şeyi gösterdikten sonra durum hakkında birbirinizle tartışmış ve isyan etmiştiniz. Dünyayı isteyeniniz de vardı, ahireti isteyeniniz de vardı. Sonra denemek için Allah sizi onlardan geri çevirmişti. Yemin olsun ki sizi bağışlamıştı. Allah müminlere çok lütufkardır. Hani elçi sizi diğerlerinizin arasında arkanızdan çağırdığı halde siz uzaklaşıyor, kimseye dönüp bakmıyordunuz. Kaybettiğiniz zafere ve ganimete de Başınıza gelenlere de üzülmeyesiniz diye Allah elçisinin kederi üzerine size de keder vermişti. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Sonra Allah o kederin arkasından size bir güven indirdi ki bu güvenin yol açtığı uyuklama hali bir kısmınızı kaplıyordu. Kendi canlarının kaygısına düşmüş bir grup da Allah hakkında cahiliye devrindeki türden yanlış ve yersiz zanlara kapılmışlar ve bu işten bize ne var demişlerdi. De ki iş yani karar tamamen Allah'a aittir. Onlar sana açıklayamadıklarını işlerinde gizliyorlar. Onlar bu işten bize bir şey olsaydı burada öldürülmezdik diyorlar. Onlara cevaben de ki evlerinizde kalmış olsaydınız bile öldürülmesi yazılmış olanlar yataklarına düşecekleri yerlere çıkıp giderlerdi. Allah Gönüllerinizdekileri deneyip ortaya çıkarmak ve kalplerinizdekileri arındırmak için böyle yaptı. Allah kalplerin özünü bilendir. Uhud'da iki ordu karşılaştığı gün sizi bırakıp gidenleri işledikleri bazı hatalar yüzünden şeytan yerlerinden kaydırmıştı. Yemin olsun ki Allah onları da affetmiştir. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, hoşgörülüdür. Ey iman edenler, kafir olanlar ve yeryüzünde sefere çıkan, veya savaşan kardeşleri hakkında bizim yanımızda olsalardı ölmezlerdi veya öldürülmezlerdi diyenler gibi olmayın Sonunda Allah bunu onların kalplerinde bir pişmanlık kılacaktır Allah diriltir yani hayat verir ve öldürür Allah yaptıklarınızı görendir Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz şunu bilin ki Allah'ın bağışlaması ve merhameti onların topladıkları dünyalıklardan elbette hayırlıdır Ölseniz de öldürürseniz de Allah'ın huzurunda elbette toplanacaksınız. Allah'tan bir rahmet vesilesiyle onlara yumuşak davranmıştın. Kaba, katı yürekli olsaydın şüphesiz ki etrafından dağılırlardı. Yine de onları affet, bağışlanmaları için dua et. İşler hakkında onlarla da istişarede bulun. Kararını verdiğin zaman da artık Allah'a güven. Şüphesiz ki Allah kendisine güvenenleri sever. Allah size yardım ederse, artık size üstün gelecek kimse yoktur. Sizi bırakırsa, ondan sonra size kim yardım edebilir ki? Müminler yalnızca Allah'a güvensinler. Hiçbir peygambere emanete ihanet etmesi yakışmaz. Kim ihanet ederse, kıyamet günü ihanet ettiği şeyin günahı ile gelir. Sonra da haksızlığa uğratılmaksızın kazandıkları şeyler herkese tas tamam ödenecektir. Allah'ın rızasını gözeten ile... Allah'tan bir gazaba uğrayan kişi bir olur mu hiç? Böylesinin barınağı cehennemdir. Ne kötü varış yeridir orası. Onlar Allah katında derece derecedir. Allah onların yaptıklarını görendir. Şüphesiz ki içlerinden kendilerine Allah'ın ayetlerini tilavet etmekte, onları kötülüklerden arındırmakta ve kendilerine kitap ve hikmeti öğretmekte olan bir elçi göndermekle Allah müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Onlar daha önce apaçık bir sapkınlık içindeydi. Bedir'de düşmanınızın başına iki katını getirdiğiniz bir musibet, Uhud'da kendi başınıza geldiği için mi, bu nasıl oluyor demiştiniz? De ki, o kendi kusurunuzdandır. Şüphesiz ki Allah her şeye gücü yetendir. Uhud'da iki ordu karşılaştığı gün başınıza gelenler, ancak Allah'ın ezniyle olmuştur ki, bu da müminleri diğerlerinden ayırt etmesi, ve münafıkları ortaya çıkarması içindi O münafıklara gelin Allah yolunda çarpışın veya savunma yapın dendiği zaman Savaşmayı yani savaşın olacağını bilseydik elbette size uyardık demişlerdi Onlar o gün imandan çok küfre yakındı Ağızlarıyla kalplerinde olmayanı söylüyorlardı Oysa Allah onların içlerinde gizlediklerini çok iyi bilendir Evlerinde oturup da kardeşleri hakkında bize uysalardı öldürülmezlerdi diyorlar. De ki doğruysanız kendinizden ölümü savın. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanmayın. Aksine onlar diridir. Rableri katında rızıklandırılıyorlar. Allah'ın lütfundan kendilerine verdikleriyle sevinçli bir halde arkalarından gelecek ve henüz kendilerine katılmamış olan kardeşlerine de Hiçbir keder ve korku bulunmadığı müjdesinin sevincini duymaktadırlar. Onlar Allah'tan gelen nimet ve iyiliğin yani Allah'ın müminlerin ödülünü elbette ziyan etmeyeceği müjdesinin sevincinin içindedirler. Yara aldıktan sonra yine de Allah'ın ve elçisinin çağrısına uyanlar özellikle bunların içlerinden iyilik yapanlar ve takvalı olanlar için büyük bir ödül vardır. Bir kısım insanlar müminlere hitaben, düşmanlarınız olan o insanlar size karşı asker topladılar, onlardan sakının dediklerinde bu durum müminlerin imanlarını arttırmış ve Allah bize yeter, o ne güzel vekildir, güven kaynağıdır demişlerdi. Bunun üzerine kendilerine hiçbir sıkıntı dokunmadan Allah'ın nimeti ve iyiliğiyle geri dönmüş, Allah'ın rızasına uymuşlardı. Allah büyük iyilik sahibidir. İşte o şeytan ancak kendi dostlarıyla onların adını kullanarak sizi korkutmaya çalışır. İman etmişlerseniz onlardan korkmayın, benden korkun. İnkarda yarışanlar seni sakın üzmesin. Şüphesiz ki onlar Allah'a asla zarar veremezler. Allah onlara ahirette bir pay vermemek istiyor. Onlar için büyük bir azap vardır. Şüphesiz ki imana karşılık inkarı satın alanlar Allah'a asla zarar veremezler. Onlar için elem verici bir azap vardır. Kafir olanlar sanmasınlar ki kendilerine zaman tanımamız onlar için hayırlıdır. Onlara zaman tanıyoruz. Sonunda günahlarını arttıracaklar. Onlar için küçük düşürücü bir azap elbette söz konusu olacaktır. Allah pisi yani kötüyü temizden ayırana kadar müminleri şu bulunduğunuz durumda bırakacak değildir. Allah size gaybı da bildirecek değildir. Fakat Allah Elçilerinden dilediğini seçer. Allah'a ve elçilerine iman edin. İman eder, takvalı olursanız sizin için büyük bir ödül vardır. Allah'ın lütfundan kendilerine verdikleriyle ilgili olarak cimrilik gösterenler, bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Aksine bu onlar için şerdir. Cimrilik ettikleri şey de, Kıyamet gününde boyunlarına dolanacaktır. Oysa göklerin ve yerin mirası yalnızca Allah'a aittir. Allah yapmakta olduklarınızdan haberdardır. Allah fakirmiş, biz ise zenginmişiz diyenlerin sözünü Allah kesinlikle duymuştur. Onların hem bu söylediklerini hem de haksız yere peygamberleri öldürmelerini yazacağız. Ve onlara tadın o yakıcı azabı diyeceğiz. İşte bu ellerinizin öne sunduğu şeyler yüzündendir denecektir. Elbette Allah kullara asla haksızlık edici değildir. Yahudiler, doğrusu Allah bize gökten inen ateşin yiyeceği yani yakıp kor edeceği bir kurban getirinceye kadar hiçbir elçiye inanmamamızı emretti demişlerdi. De ki size benden önce de apaçık deliller özellikle dediğiniz konu ve elçiler gelmişti. Doğruysanız peki o elçileri niçin öldürdünüz? Seni yalanlarlarsa üzülme apaçık deliller Sahifeler ve aydınlatıcı kitabı getiren senden önceki elçiler de elbette yalanlanmıştı. Her nefis, her can ölümü tadıcıdır. Kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı size elbette tas tamam verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete konulursa elbette o kurtulmuştur. Dünya hayatı aldatıcı bir geçimlikten başka bir şey değildir. Şüphesiz ki mallarınız ve canlarınız konusunda deneneceksiniz. Şüphesiz ki sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve müşriklerden birçok eziyet verici sözler duyacaksınız. Sabreder ve takvalı davranırsanız şüphesiz ki bunlar kararlılık göstermeye değer işlerdendir. Hani Allah kendilerine kitap verilenlerden onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız ve onu kesinlikle gizlemeyeceksiniz diye söz almıştı. Onlar ise bunu sırtlarının arkasına atmışlar, onu az bir değer karşılığında satmışlardı. Yaptıkları alışveriş ne kadar kötüdür. Sanma ki yaptıklarına sevinip ile övülmek isteyenler, evet, Sanma ki onlar azaptan kurtulacaklardır. Onlar için elem verici bir azap vardır. Göklerin ve yerin otoritesi yalnızca Allah'a aittir. Allah her şeye gücü yetendir. Şüphesiz ki göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün değişmesinde yani birbiri peşine gelişinde derin akıl sahipleri için deliller vardır. Onlar ayakta dururken, otururken, Yanları üzerineyken her zaman Allah'ı hatırlarlar, göklerin ve yerin yaratılışı hakkında düşünür ve şöyle derler. Rabbimiz sen bunu batıl olarak boş yere yaratmadın, sen yücesin, bizi cehennem azabından koru. Rabbimiz doğrusu sen kimi ateşe koyarsan artık onu elbette rezil etmişsindir, zalimler için hiçbir yardımcı yoktur. Rabbimiz gerçek şu ki biz Rabbinize inanın diye imana çağıran davetçiyi duyduk ve hemen iman ettik. Rabbimiz bizim için günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve iyilerle birlikte olacak şekilde bizi vefat ettir. Rabbimiz bize elçilerin vasıtasıyla vaat ettiklerini de ikram et ve kıyamet gününde bizi rezil etme. Şüphesiz ki sen sözünden dönmezsin. Bunun üzerine Rableri onların dualarına şöyle cevap vermişti. Şüphesiz ki ben erkek olsun kadın olsun, içinizden çalışıp bir iş yapan kimsenin yaptığını zayi etmeyeceğim. Çünkü hepiniz birbirinizdensiniz. Hicret edenler, yurtlarından çıkarılanlar, benim yolumda eziyete uğratılanlar, savaşanlar ve öldürülenler var ya, şüphesiz ki ben de onların kötülüklerini örteceğim ve onları altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağım. Bu ödül Allah tarafından bir sevap olarak verilecektir. Karşılıkların güzeli yalnızca Allah katında olandır. Kafir olanların refah içinde diğer diğer dolaşması sakın seni aldatmasın. Azıcık bir menfaattir o. Sonra onların barınağı cehennemdir. Orası ne kötü bir yataktır. Fakat Rablerine karşı takvalı olanlar için Allah tarafından bir ikram olarak altlarından ırmaklar akan ebedi kalacakları cennetler vardır. İyi kişiler için Allah katındaki nimetler hayırlı olandır. Kitap elinden öylesi var ki Allah'a boyun eğerek hem Allah'a hem size indirilene hem de kendilerine indirilene iman ederler. Allah'ın ayetlerini az bir değer karşılığında satmazlar. İşte onlar için Rableri katında ödülleri vardır. Şüphesiz ki Allah hesabı hızlı olandır. Ey iman edenler sabredin. Düşman karşısında dayanışmada bulunun. Savaş için hazırlıklı ve nöbette bulunun. Allah'a karşı takvalı. Duyarlı olun ki kurtulasınız.